Hocam, evet. Kadın hangi durumlarda talak ıı, talak talep edebilir ve koca kadının bu talak isteğini yerine getirmek zorunda mıdır? Eğer kadının ıı, kadın talak talep ederken o talebi de İslam'da yeri varsa şer'i ise örneğin erkek hanımına mesela hanımıyla paylaştırmayı paylaştırmasında adil değildir. Hele mesela diyelim ki iki kadınla evliyse. Veyahut da üç kadınla, dört kadınla. Filan kadının yanında iki gün, üç gün kalıyor. Filan kadının yanında belki iki, bir ayda gelmiyor mesela. veya da mesela erkek namaz kılmıyor, kadın namaz kılıyor. Tamam mı? Veyahut mesela adam e, alkol içiyor mesela. Erkek alkol içiyor. veya da kadın alkol içiyor. Herkesin kadın alkol içerse o zaman o erkek o kadını boşayabilir. Bu şeref bir Özürdür. Veyahut da erkek alkolludur. Kadın bu alkolda haram olduğu için ben diyor ki alkollu bir erkekle yaşamak istemiyorum. İşte bu nedir? Bu da şeridir. Kadıya müracaat ettiği zaman bu kadı o kadını o, kadını, o erkekten boşatabilir. Veyahut da boşayabilir. E, veyahut da erkek hastalığı hastalı, bir erkekte hastalık var. Bu hastalık mesela diyelim ki e, boğazında iç hastalıkları var. Bu iç hastalıklarından dolayı ağzından pis koku çıkıyor mesela. Bu pis kokudan dolayı kadın onunla yaşayamıyor mesela. Bu bir nedir? Bu talep de yine şereidir. Başka Veyahut da başka bir hastalığı var. Bu hastalığından dolayı da kadın cinsi tatminini yapamıyor, alamıyor. Yani o erkek hasta olunca bu kadını cinsen tatmin edemiyor. Kadın gençtir. Hele hele o kadın gençse bu kadın o kadıya müracaat ettiği zaman o zaman o kadı bu erkeğin hastalığından dolayı cinsen takmin etmediği için kadın talak talebinde bulunabilir. E, biliyorsunuz bu e, İslam'da zaten teşeğüm diye bir şey yoktur yani caiz değildir aslında. Türkiye'de uğursuz diyorlar değil mi? Uğursuzluk gibi falan filan. Evet. E bu zaten Bilmiyorum. zaten caiz değildir asanteçam yapmak zaten caiz değildir değil de ama bu yani, bu yani olursa... talaka sebep olur mu olmaz mı evet. tamam mı artık bu ikisi de her iki taraf dinlenir hem kadın dinlenir kadıya gittikleri zaman kadın konuşur kadı, kadı kadını dinler ondan sonra erkeği dinler ondan sonra kadı her ikisini dinledikten sonra ancak karar alabilir evet, evet. işte de, demek istiyorum acizane kadının Kadın talak, talak, talep ederken bu e, talep gerçekten İslam'da şeriatta yeri varsa o zaman kadıya müraca etmek bir beys yoktur. Eğer yeri yoksa, şeref değilse o zaman. Efendim? Yok mu yani? İsbal, isbal boşanmaya, boşanmaya sebep değildir.